Bunlar Bu Ankara. Hep Jam gourmet <gülüyor> pizanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buen apetito tutti. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Big Floyd Take It Back radyonuzdaydı. Hiç kalite şarkı çalmıyorsun diyenler de artık tamam demiştir yani herhalde. Yani cevaplarını aldılar herhalde. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Bir perşembe sabahı buyursunlar. Hoş Buyurdu. bulduk. Good morning istiyoruz. Good morning istiyoruz. Nereden başlayacağız? Nereden başlayalım? Nasıl gidelim? Ee, i̇sterseniz kılavuzumuz. Oktay Bey'e dönüyoruz. Oktay Bey nasıl gidelim? Nereden Teknolo başlayalım? Teknolojiyle başlayalım. Valla buyurun. Çünkü gün geçmiyor ki... Ee, de, de, de, de. Ee, Skype ile ilgili... Skype mı? Skype'i mi? Skype'i. Hangisi doğru? Ben kullanmadığımda hiç hayatımda yok. Neyi? Skype. kullanıyorum. içinde Skype. mi kullanmadığından yoksa ha, ha, teknolojik ya, olarak? Skype'de kullanmıyorum. O yüzden şeyde e, cümle içinde de kullanmama gerek kalmıyor ama dün senin şöyle dışında bir dışında sevdiceğin arkadaşların böyle şehir dışında mesela annenlerle göre... ver parasını normal ara yani görsel bir şeyler de olsun bir şölen Hı. olsun ama çirkin çirkin web kamerasından ne göreceksin ama canım beklemi çok, çok kaliteli artık o ya evet, öyle canım, sen, mi? Sen, o, sen o zaman bundan sonra mı? sırf Skype veya Skype'i Skype hangisini kullanacağım bundan sonra ben ne ya, işte, iki dakika ilişkiyi boşuna, bitiren 3 mavi diye geçiyor bu arada. Twitter, Skype ve Facebook. Facebook, evet. Bunlardan uzak duracaksın. Nasıl üç beyazdan uzak duruyorsan. Skype'in nasıl bitiriliyor ya? Hmm, işte onunla bununla konuşmalar. Başka biriyle şey konuşurken yapma, yanındaki... Taktım, onunla sadece arkadaş olarak konuştum bilmem neler. Ha, ya da belki salonda oturuyordur sevdiceğin. Sen mesela içeride baş... sinsi, sinsi, sinsi, bir şeyler küçük yapıyorsun. odada oturuyorsundur. Küçük Hı. odada dediğime bakmayın. Büyükçe bir oda. Oradan mesela oradan konuşmak da ilişkiyi bozar mı? Bozar. Bozar abi. Ne yaptın? Ne yapıyorsun falan filan diye böyle Pozar bir abi bozmaz mı ya Tabii sosyal medyada? Tabii ne konuştuğun da önemli. Yani. Ne yaptın, ne yapıyorsun dersin. Ne kadar güzel söyledin. Kimle konuştuğun değil, ne, ne konuştuğun önemli. önemli. Vallahi e, Skype e, yeni bir servisini duyurmuş. Hayırlı servis? olsun bizimize. Skype Translator. Oo hmm. çok güzel ya. Google Translate çok bizi şey yapmıştı. Ne derler ona? Mağdur etmişti. Şimdi şu anda sadece İspanyolca ve İngilizce üzerine bir uygulaması var ama yani İspanyolcadan İngilizce, İngilizceden İspanyolcaya kadar mı? Tabi. İngilizce yani, konuşan biriyle İspanyolca konuşan biri anında Anlaşabiliyorlar. Her zamanlı olarak konuşabilecek. Peki diğer dilleri ne yapacağız. Ama o zaman senin sesini duymuyor değil mi? Tabii başka bir Sen İngilizce konuşuyorsun, o neym diye çeviriyor İspanyolca. Me, me, me. Bu, orta, ne ne ne ne ne ne ne Ses tonu, bilgisayar <gülüyor> ses tonu esas. Aa, anladım, anladım. Hepsini çeviriyormuş. Çok yakın zamanda 40'tan fazla dile de, e, dilde de uygulanabilecek bu uygulanabilecek Ama yani şeyi. Google gibi çeviriyorsa hiç girmesinler o işe ya. Niye yani Google şey hiç fena çevirmiyor ya? Artık mı? Yani bir insanlar öğretiyor ya. ya. Bilmiyorum EGSL çünkü sonuçta Bornovo Anadolu Lisesi mezunu olduğun için. Hani yani... Bize göre İngilizcen yani çok çok daha... Yani, yani ben onun kıstasını yapamıyorum. Bir, bir, bir. Ben diyenlerin yalancısıyım. Ben işim oluyor. Çevirtiyorum iyi kötü yani ne yani yapacağım? Yani ben de tabii sonuçta bu Anadolu Lisesi mezunuyum ama yedek listeden girdiğim için benim de işim düşüyor bazen Google'a. Niye yalan söyleyeyim ki? İşte asil liste ile yedek listenin farkı ne diyenlere de en güzel cevap bu işte aradaki bu far, böyle yerlerde çıkıyor fark. Çünkü bunu mu demek istediğiniz diye yedek liste diye bana hep çıkıyor Google'dan. Kimle konuşmak istersiniz? Dünyanın neresindeki Kimle konuşmak istersiniz? Mesela 40'tan fazla dilde uygulanacak diye bir şey var ya. Meleki yarın uygulandı. Güzellik yarışmasına dönderdin yani. Hangi dilde dili konuşan bir insanla konuşmak istersiniz? Hangi, ben Girizce. Pratik yapmak isterim. İngilizce birisiyle pratik yapmak isterim. Çünkü yani dil ölen bir şey. Onu hep hayatta tutmak anlamamış. lazım. Anlamamış. Ne olduğunu anlamamış. Fahir. Yani sen bir söylersin, anlamadın sen anlamamış. mi söylersin anlamadım sen diye anlamamış. anlamamışsın. Anlamamışsın. Anlamamışsın. Anlamamışsın. Sor bir de i̇şte arkadaşına. Tamam. Ne, <gülüyor> bir diyor? ne diyorsun arkadaşım ben Başka dilden biriyle mi konuşacağım? Aa, bak ne diyorsun arkadaşım. Sanki konuşacak ha. adam çok var da. ...dil yüzünden konuşamıyormuşuz gibi soruyoruz. Ben çok güzel bir tekerleme buldum. Onu isterseniz sizlerle paylaşmak Ne diyorsun arkadaşım? Ben olayı anlamamışım. Nasıl? Ee, Etkili. öncelikle bu bir <gülüyor> tekerleme değil. E, virgülle birleştirilmiş iki cümle. Evet ama ee, yani sonuçta tekerleme nerede virgülle birleştirilmiş birkaç cümle. Yani buna iki cümle daha eklersem olursana tekerleme. Aslında bir it... tekrarlanan herhangi bir şey yok. Yani sen, yok bence Ege sen anlamadım faile şeyini. Bak hala yani, <gülüyor> hiçbir şey anlamıyorum bu sabah ya. <gülüyor> fayeni, yani içindeki o sanatsal Adama bu bir beyit abi içinde bir aray virgülle birleştirmiş iki cümle ne demek? Beyti, Alt alta yazılmış. Gene beyti olsa gene iyiydi de şeydi. Yok sen anlamadın beyti değil. Ne diyorsun arkadaşım? Beyt. Soru işareti. Ben dediğini anlamamışım. Nokta. Nokta. Bir şeyi anlamamakta daha kötü değil mi? Ben, sen bir şey anlamamışsın denilmesi. Evet tabi. Tabi o biraz şeye girer hakir görülmeye girer. Yani en saç şarkılardan bir tanesi de anlamazsın anlamazsın. Evet, o, tabii o, o, yani, herkes onu böyle falan. böyle dinliyor sağlana anlamazsın ne kadar şey ya onu anlarım belki sen bir anlatır evet. ne ifade et bana güzelce belki de sen anlatamıyorsun aynı yani... şekilde anlatıyorsun Hayır, ya da, da aynı şekilde sen... anlatıp anlatıp ok... ondan sonra anlamıyorsun ok... ok... anlamam tabii aynı şekilde anlatıyorsun ha, onu söylüyorum belki sen anlatamıyorsun değil mi Kime kız... Ege Değil mi? Kime kızdığımız evet. belli olmadan oldukça sert başladı yayınımız fark Oo, etmişsinizdir. Program çok sert gidiyor sevgili dinleyiciler. Bugün bu 17 gidiyor. Aralık sevgili dinleyiciler. Geçen yıl bu tarihte biz yayında bir şey konuşamıyorduk. Çünkü devamlı haberlere bakıyorduk ne oluyor ne bitiyor vay arkadaş vay arkadaş diyerek. Sonra bir yıllık e, sürecin ardından anladık ki mer hiçbir şey yokmuş mahkemel bitti şeyler oldu falan, mer, mahkemeler falan filan. bitti yeni mahkemeler başladı. Var mı mahkeme yok dün en son bir şey daha kapandı falan diye Ha onlar gördüm. kapandı işte bu şimdi, Gerek on, ya, ya, ya, ya, ya, ya. 17 Aralık operasyonu vardı geçen senenin gündeminde. Aha. Bu sene e, her sene biliyorsun 3 gün operasyonlar geriye alınır. Doğru. 14 Aralık <gülüyor> operasyonları var bu sene. Bakalım mesela seneye olsa 11 Aralık'ta. Bunu Ya, yani, bunu konuşun. Asan, gibi. E, şey sohbetleri de var biliyorsunuz çarşı davasında. Ya evet. Ya o çarşı davasının sohbetleri gerçekten e, ne, ne diyeyim hakikaten zevkle okuyor insan mahkeme başkanıyla işte sanıkların konuşmaları. Ee, mesela bu gazetelere geçmiş ister misiniz bir kuple birer kuple tabi Çünkü benim biliyorsunuz telefonum bozulduğu için bu aralar Twitter'dan koptum. Twitter'dan koptuğumda dünyadan kopmuşum. Dünyadan kopmuşsun hakikaten Ege ben. Hakikaten, hani bir trenden... hiçbir şey dün gece sen de gördün herhalde. Oktay'a bir mesaj yazmaya çalıştım ben. O sen espri yapıyorsun diye. Yok dilipak gibi. Oldu yani. Şiddetle harflere dokunduk. Oktay'ın anlayacağını temenni ederek yolladım. Tam olarak ne yazdığını hatırlıyorum. Biri okdöveyi bari dolublen taba <gülüyor> alublenk. Altavu, neni sabaj, alla Tam olarak okudum Faiz. Google Translatele ile mi okudun? Yo, sen ne yazdysen onu okudum. 0048. Yani anlamını öyle mi anladın? Şey ee, şimdi ben içinde o geçen her kelimeyi zaten bir daha, bir daha dikkatli bakarım. Acaba Oktay mı denmek istemişti yani? Yoksa başka bu, bir şey mi deniyor? Oltau bu da cümlenin başında olduğu için Hı -hı. bunun bir cümle olduğunu ben kafamda kurdum. Kurdun. Aha. Yani nokta falan bir şey büyük harfle başlama gibi bir şeyler yok ama. E zaten Oltau'da 3 Oltavu, harf. 3 var. Bu özne olduğuna göre, o da başta olduğuna göre bu benim arkadaşlar Tabii 3 tamam. harfi tutuyor zaten. O, T, V, A. Oltau. Doğru. Neni? Neni yani oltavun neni dedi beni. Ben Azerice menin demek istedim ama yazamadım. İki tane şey olabilir. Ya beni ya seni. <gülüyor> Bu ikisini sınırladım, koydum. Cepte mi o? Cepte. Ya beni ya sen. onu bakalım 3. 4. kelime anlayacak. Sabaj. Sabaj. Sabaj dediği çok başarılı ifade edilmiş bir kelime. Çünkü sabah demek. 4 harfi zaten otomatikman tutuyor. Cepte cepte. <gülüyor> bayağı <gülüyor> cepte olan bayağı bir şeyimiz oldu dikkat edişsiniz. O sabah zaten sabah. Çünkü ne zaman hatırlımız 00.48. Yani sabaha çok yakın bir saatte. En son saat kelimenin iliminde. yüklem olacağını düşünsek. ne zaman sabah. Sabah. Ne zaman dolaylı tümleç. Nereye yükleme en yakın olursa ne olur? Dolaylı tümleç. O zaman bu sabah. Doğru. Sabah da Vallahi cepte mi? yemin ediyorum Türkçe öğretmenim bu kadar başarılı değildi. Alablong. Alablong. <gülüyor> o artık zaten Neredeyse Türkçe. O da bir marka zaten. Bir Bilabong var. Bir de Alabilong var. Alabil yazmış. Nir, ir misin yazacağına ne olmuş orada? İ, e O'ya kaymış. İ, e O'ya kaymış. Öbürü ona kaymış. Ondan sonra herkes B'ye kaymış. <gülüyor> ne oldu? Bir tane seni veya beni vardı. Ne oldu? Onun ne olduğu ortaya çıktı? Beni ne oldu. Beni oldu. ortaya çıktı. Çünkü Oktay'ın kendi kendine almasını ben mi söyleyeceğim? Evet. Mümkün, mümkün değil. O da mantıksız. Oktay beni sabah alabilir misin? Bunun şeyi translate edelim. Şey Egece'ye. oradan zaten çevirdik fare 2 saat. tekrar şey yaptı. Ha tekrar. Altavuneni sabah bi Bitti gitti, bitti gitti. Vallahi tebrikler. Yani anlaşılmayacak bir şey yok Ege. Yani ben iyi. sabah bir tereddütle acaba anlaşıldı mı? Çünkü ya benim zarif parmaklarım bile o telefona yazamıyorsa. Benim zarif parmaklarını yirimle. Sen en son kalem kullanıyordun zaten o telefonda. E, ay onunla da şey oldum ya. ya mi, mi mi mi kalemle. En son dedim benim veri parmaklarım bugün yaptıracağım. Bugün ne çok güzel işlerim var. Bak adam, sabah anlattım. Dün Eğer... gece 45 dakika bunun çözümlemesini yapmış. Şimdi e, sabah Oktay'a anlat. Oktay çok sıkıcı değilse bugünkü işlerimin yoğunluğunu dinleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Bana sen tabii paylaş da bana müzik dinletebilir misin bu arada? <gülüyor> çünkü bir kere paylaşsa Yani çünkü ben ikinci kere bu senin kısa ama oldukça can planını dinlemek istemiyorum. Şimdi ben esas yani. bugünkü planların arasında o, anneni aramak var mı bugün? Bugün annemi arayacağım. Bunu bir ararsan lütfen. Kızılay'a gideceğim bugün. Hiç soru sorma. Zaten iki cümle falan. An. <gülüyor> <gülüyor> annemi arayacağım. Kızılay'a gideceğim. Kızılay gideceğim. Kızılay'da bir işim telefon tamiri. Bir de gaz alacaksın anladın. Yeri daha havalı bir şey. Yani gaz almak mı? Çünkü yapan gidecek. var mı bilmiyorum da şapkamı kalıba vereceğim. <gülüyor> Tam mevsimidir işte. Aralıkta Vallahi vermek çok... lazım. çok gördünüz mü hiç korktuğunuz kadar yok bitti, yok, bitti. <gülüyor> bitti yani adam baya yoğun ya çok yoğunum hakikaten arada annemi arayabilirsem <gülüyor> ne hala yoksa ala. gene yarına kalacak anneni Yine... ara ve fakat skype ile ara tamam mı S skype tamam, ile ara tamam mı Tamam Söz ver bize Fahir vereceğim mi çarşı duruşmasından Çarşı şeyler? duruşmasından hemen vereyim ya reklama gitmeden önce Mahkeme başkanı sormuş darbeyle suçlanıyorsun Cem Yakışkan cevaplıyor Darbe yapacak gücümüz olsaydı Beşiktaş'ı şampiyon yapardık Bu dünün en e, öne çıkan başlıklarından bir tanesiydi Mahkeme başkanı hükmün açıklanmasının ertelenmesini kabul ediyor musun Cem Yakışkan o ne demek e, <gülüyor> Mahkeme başkanı senin anlayacağın dille anlatayım Şu an sarı kart görüyorsun İkinci sarıyı görürsen oyundan çıkarılıyorsun ee, mahkeme başkanı gezi olayları sırasında Divan Oteli'ne niye pizza gönderdin? Cem Yakışkan ben pizzacıyım işim bu güzel bir siparişti yolladım. Ee, mahkeme başkanının bir başka sorusu evinde döner bıçağı bulundu. Volkan Eroğlu cevaplıyor babam tavuk dönerci bıçağını da eve getirir. Mahkeme başkanı Twitter'da bıçaklarım yazmışsın. Engin Sarar cevaplıyor Bahattin diye bir karikatür karakteri var onun lafı. Mahkeme başkanı da soruyor Bahattin çift ağlamı yazılıyor. Ee, ondan sonra Ona devam cevap edelim cevap verilmiyormuş herhalde Evet Murat Eroğlu Bu dava yüzünden psikolojin bozuldu Eşim evi terk etti Mahkeme başkanı Tamam sormuyorum bir şey <gülüyor> <gülüyor> Mahkeme başkanı soruyor Dozeri ya da Toma'yı ele geçirdin mi? Koray Yılmaz cevaplıyor O tarihte ehliyetim bile yoktu ee, Mahkeme başkanı Çarşıdaki görevin ne? Barış Karaca Ne çarşısı ya ben fenerliyim <gülüyor> ee, Erol Özdil var lakabı Diu ya da Deve diye geçmiyordur herhalde. Çarşı kurucuları arasında yer alıyorum. Mahkeme başkanı bir arkadaş kurucuların hepsi öldü demişti. Ee, falan fiyan yani hakikaten bu ayrıca bir herhalde bu tutanaklar bir şeye geçer. Ayrı bir kitap olarak çıkartılır. Arkadaşlar... En enteresan bir şekilde Başka bir boyuta geçti bence bu, bu, bu yargılamalar başka boyuta geçti Yani e, dava açıldığında bir taraftar grubunun darbe yapması davası açıldığında zaten o boyuta merhaba demiştik Kalıcı bir eser de Biz bırakacaklar evet, galiba Kayıtlara geçti Tutanak, geçiyor tutanaklara geçiyor değil mi bunlar? Tabii tabii tabii, tabii geçmez tabii. mi canım? O zaman biraz şarkılar, türküler, biraz reklamlar, biraz bir şeyler, falanlar <gülüyor> filanlar. İstersen sen bugünün programını anlat bize içeride. Ee, telefonumu tamam. Ha, dinleyicilerimiz de belki bir kez daha dinlemişlerdir diye. Radyoları yeni açanlar için, kaçırmış olanlar vardı. <gülüyor> o zaman size anlatayım daha. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Everyone <Gülüyor> <Gülüyor> in the house come on and let me say ho ho. Buyurursunlar efendim. <gülüyor> Güzel, hoş bir giriş anonsu. Evet, girizgahınızı beğendik Egebi, devamını bekliyoruz. Ve İngiltere'ye gidiyoruz. Hmm. Buyurun efendim. İngiltere'nin İngiltere başkenti Londra'da bir banka müdürü, özel bir bankanın müdürü, e, trenle, tren dediğimiz herhalde... E, Metro. Subway. Subway. Oktay bir düzeltme yapacağım, pusura bakmazsan. Subway. Uluslararası Yatırım Kuruluşu BlackRock'da yönetici olarak çalışan Jonathan Paul'dan bahsediyorsun, tahmin ediyorum. <gülüyor> Aa vallahi doğru fahir. Geçen devamını dinleyeceğim. Ben banka <gülüyor> dedim, Banka dedim, geçti vallahi. O zaman buyurun sizde daha ayrıntılı dosya var. CV'sini maille geçirdiniz siz Canatın evet, Bey'in? Yok ya, LinkedIn'den arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, o zaman buyurun siz şey yapın. Neyse BlackRock biliyorsunuz, Londra'nın finans merkezi. Yok, abidesi. Merkezi değil canım adı Aa, Black Rock. Ee, Jonathan'da işe neyle gidiyor? Neyle gidiyor? Metro lan. Bisikletle mi? <gülüyor> Yılda 3.7 milyon lira kazandığını belirteyim de neyle gidiyor bir daha sorayım. Metro Metrolan. Bazıları metro der. İngiltere'de trenler. Metro Tren. da veya trenlen, Subway da denilmez. Tüp denir. Evet. Tüp denir İngilizce, Trenle işine denir. gidip gelirken e, tam bilet yerine ki biliyorsunuz o da şimdi bir öğrencilik, bir doktorası, bir şey, bir masterı falan olmadığı için hala devam ediyor. Zaten parantez içindeki yaşını söyledik mi bilmiyorum. Yok. E, ben söylemek istemiyorum. Tamam. Ondan sonra tam bir İngiliz. E, 80 liralık e, bilete sistemdeki bir boşluktan yararlanarak sadece 27 lira ödüyor. Şey o zaman... Bu ne kent kart gibi bir şey mi aldı <gülüyor> Akbil falan değil Kent kart ne ya Akbil kent, Aa, kent, var kent, kart Aha, kent kart çıktı fayi Kent kart İzmir'de vardı kent kart <gülüyor> Pek çok ilimiz kent olduğu için Onların da kartları varsa Kentlerin, kartları. kentlerin kartları Yani bunu ee, sen nasıl bilirsin müze kart gibi düşün Evet ama bütün şehir bir müzeye dönüşüyor. Neydi şeyde İngilizlerin kullandığı Oyster mıydı? Oyster. Hı hı. Oyster değil mi? Oyster, Oyster. Oyster'ını kullanırken ne yapmış? Valla 80 liralık bileti 27 lira ödüyor. Şimdi onu nasıl beceriyor onu da bilemiyorum. Yani sistemdeki <gülüyor> boşluk dediğin otomasyondan alıyordur. Yani sistemdeki o... boşluk dediğin biletini basmadan mı geçiyor? Kartını basmadan yok, yok, mı geçiyor yok, yoksa? Bilet alıyor canım bilet almasında Öğrenci sıkıntı yok. Öğrenci alıyor. Ama 80 liralık bileti nasıl 27 liraya alıyor? O da finansçı olduğu için mi? Bir şey var yani bir adam? Şey sormuyorlar. Kimlik sormuyorlardır beyefendi. boşluk dediğin ne de oğlumu alıyorum der bilmem ne. Yani sistemde öyle bir boşluk yakaladım. oğlumu alıyorum diyor. Neyse bu e, beyefendi Bay Burroughs. E, pardon Johnson, demişler beyefendi. Pardon bir saniye bakar mısınız? Biletinizi göre miyiz? Hay hay efendim demiş. Yok da indiğim hay hay diye göstermiş. Ha işte orada dur. E, çünkü tam bilet almayarak ödemekten kaçındığı paranın ...bugüne kadar 157 bin lirayı buldu. Yuh! Tespit edildi çünkü trenden gidiyor, trenden geliyor, trenden gidiyor. İşte şuraya gidelim, Pol. Hayır neyle gidelim? <gülüyor> trenden gidelim. İşte Pol taksi çağırıyorum, boş ver trenden, trenden gidelim. gidelim. O tren, bu tren derken 150 bin, 157 bin lirayı, affedersiniz, ee, doldurmuş... Eee ve kendisine de en ağır şekilde cezalandırılmış. Çünkü e, bu böyle bir adamın topluma rol model olması gerektiğini belirtmişler ve dürüst davranmadığı için e, beyefendiyi hayat boyu finans sektöründe çalışmaktan men edildi. Şimdi adamsa tabi. Yani. Tabii Bu kadar para kazanarak hala toplu taşımayı kullandığı için evet rol model ama toplu taşımayı kaçak kullandığı için de en değil. pis model oldu. Aslında orada bir şey var toplu taşımadaki bir açıktan neyi yarar açıktan faydalanmak. Açıkta yani. Bu adam, bu adam ya. daha trende Açık... bunun şeyini yapıyorsa bizim bankada kim bilir neler yapıyordur diye düşünerek atmışlardır. Tabii o finans Finansta çalışan adamın o ağabeyi vermesi lazım da açıkta değil ki bu yaptığı şey. Bu Yani hiç bilet basmamakla aynı şey. Niye Oktay? E, öğrenci bileti dedin değil mi? Öğrenci demedim ya. Bir şekilde Hı -hı. indirimli bilet alıyor ama ne? İşte İşte zon zon. Bu dışarıda mı oturuyor? Zon, yani Londra merkezde zon, değil zon. dışarıda bir yerlerde i̇kinci oturuyorsa. Ikinci, zona oldu demiş. İkinci zonda oturuyor. Daha dışarıda oturuyordur. Yok Çünkü zaten zon. aldığın kartla birinci ikinci zonda gezebiliyorsun diye biliyorum ben. Büyük ihtimalle en öyle düşük. bir yerde dışarıda oturuyor. Dışarıda e, oturuyor. O açık değil. Sistemin açığı değil o. O hakikaten alavere dalavereye giriyor yani. Oktay sen daha şeysin yani bilmiyorum da ben korkarım arkadaş. Bilet almamış yani Bilet açık al... ifadesiyle. Valla almış da almamış da değil ya işte 80 liralık bileti 27 liraya aldı diyorlar da ben de yani şimdi adam zaten men edilmiş. İstediğimiz gibi arkasından konuşabiliriz. Bir daya ve de bizde olsun. Yani pound'um bugün Alır, herhalde pound yani. kaç lira bugün 4 lirayı herhalde geçireceğim ben. Bu açıklamalarımızdan sonra. Onu geri alırlar, geri alırlar. Orada. Alır. Kur, kur şeyini bulur, kur yolunu bulur, <gülüyor> kur, kur dengesini bulur. Ha, pardon ya, nasıl deniyor diyordum? Kur dengesini bulur. Kur dengesini bulur. Şeyde, neydi beyefendinin ismi? Canatın mıydı? Canatın ee, dengesini Paul bulur. da dengesini bulur. Ankara e, deyince aklımıza ne geliyor? Ankara deyince aklımıza Ankara gelildiklerinde büründü. <gülüyor> ee, Ankara sisler altında. Pek çok şey geliyor anladım bu kadar. Meteoroloji gelir. Efendime söyleyeyim, pek çok şey var. Ya. Hangi birinden? Bas 84 yıl. Devam eden bir tartışma varmış Ankara'da. Başkente deniz getirme projesi. Evet. Hiç duymuş muydunuz bunu? Var da böyle kanalla falan getireceğiz diyorlardı. Şey vardı işte onun dairesi vardı ya. Orada 2000-3000 kişi çalışıyor. Ankara'ya deniz getirme projesi başkanlığı, başkanlığı diye değil mi? He. Şu ana deniz kadar, geldi mi gelmedi. Tamam arkadaşlar çalışmalarımız bakacağız devam yani bu Seneye bakacağız. Bu sene gelmediyse seneye gelir. Ancak radyolarını yeni açan e, Ankaralılara buradan cümleyi de tamamlayalım. Başkentli deniz getirme projesi şu ana kadar hayatı geçirilmiş de değil. değil. E, ama denizle bütünleşen hangi hayvan gelmiş olabilir? Ulus'taki köpek balığı mı? Deniz ayısı. Ulus'taki gençlik parkını istila etmiş. Deniz Rundan. atı. Deniz atı, Deniz aslanı, Deniz aslanı güzel tahminler bunlar. Ama böyle rahatça e, Mısırca gelebilecek olan, gelebilecek olan kendi imkanlarıyla gel ölüm. Yunus metroyu kullanarak şeyi kullanarak Yunus o da memeli çünkü o da metroda evet, bir şeyden faydalanarak açtıdan maçtıdan gelmiyor. Direkt gençlik parkına iniyor yani. Iniyor şey. dediğine göre havadan geliyor. Ha Heh, yani. vallahi cin gibisin. Surfcü ne olabilir? Hayır değil, hayır değil. Martı, Martı mı? Filamingo. Daha dün konuştuğumuz Martı, şey mi? Martılar istila etti Ankara'yı. Ee, kaç martı var burada? Gırk. Bir, iki, üç. Fotoğraftan mı sayacaksın? Pek da? çok martı var. Sayamıyorum şu anda. Ee, Vallahi Gençlik parkının martılar istirahatmış durumda. Aa, süper. O zaman ben bugün diyorsunuz e, yayından Kızılaya sonra inmişken. Kızılay'a inmişken şöyle bir gideyim Gençlik Parkı'nda martı göreyim de hasretim dinsin. Bir de onların çığlıkları var ya e, en güzel o. Kına, kına. Vartı taklidi Oktay rahatsız hmm. olma. Hmm, aklımda da sorular efendim. Sahil kesimlerinden Ankara'ya balık taşıyan araçların peşine takılıyor biliyorsunuz bu martılar. de bak kendi imkanlarıyla gelmemişler. O, kendi imkanlarıyla Kamyon kasasında gelmiş işte. Bilmemiştir ya tıkır tıkır. Nasıl bilmemiştir? Takı Takılıyordur uçarak geliyordur işte. Kurban olayım takılıyor Ben martıların böyle tık. uçtuğunu bilmiyordum ya. Martılar sırf dönüyor zannediyordum ben. Kalkıp böyle fır fır fır fır dün yürü canım İstanbul'dan Ankara'ya İstanbul'da şöyle bir şey kavisler Vap vapuru takip ediyor mesela orada da elinde simit olan daha önce dün mü konuştuk elinde simit olan adamı takip ederken ne yapmış oluyor otomatikman vapuru Biz balık takip diye geldik daha güzel simit bulduk mu diyor acaba martılar e, tabi ben dedim bak Ankara'da simitti falan dedik onun üstüne bu ama sıkı. nereden atacaksın Ankara'da işte öyle bir sıkıntı var simitçi var ya şeydi. Ankara'nın sembolü var. Yani, var. var hareketli var. bir şeyden atmalı lazım. Ha, hareketli bir bir şey. şey değil, yüksek bir yer olabilir. Paraşüt kulesi, Ata Kule. Doğru. Aklına gelebilecek böyle yüksek Ankara Kalesi, değil mi? Buralara çıkıp buralara ne yapabiliriz? Martıları besleyebiliriz. Yeni Mahalle Balıkçı Haline e, halinde atılan balıklarla karınlarını doyuruyorlarmış. güzel güzelmiş şey, ya. Hayvanlar Ondan sonra tatlıya bağlamışlar. Bağlamışlar. Yani. Daha, dur, daha bu sabah kahvaltısı gibi. Ya da yolculuk bittikten sonraki ilk yemek i̇lk galiba. İlk yemek o Hı -hı. da güzel geliyor. Arada yemiyorlar çünkü. Ondan sonra öğlen saatlerinde Ulus'taki e, gençlik parkı havuzuna geliyorlar. Burada da yavru balıkları avlayıp e, hıskiye <gülüyor> demirlerinde ne yapıyor olabilirler? <gülüyor> İstirahat ediyorlar. <gülüyor> Güneşleniyorlar. <gülüyor> Martılar. Ha, o havuzda e, yavru balıklar mı var? Varmış herhalde. Oradaki balıkları yediklerine göre başka bir yerde... Balık olmaz gençlik parkında herhalde orada. Valla canım canım süs balıkları gidiyor ya. Valla şehrin bütün havasını da değiştirir martılar ya. Ne kadar güzel oldu ben çok sevindim bu habere. Genelde hamsi taşıyan araçların peşine takılıyormuş bu martılar. 400 kilometre. Ee, yol kat ederek Ankara'ya gelen Martılara hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Şehrimize tabii. hoş geldiniz. Kabul buyurunuz efendim. Elimizde tutmak için elimizden yerini yapacağız. Simidini bul tutacaksın martı Hiç acımayacaksın. Ama gidiyorlarmış ondan sonra. Nereye? Yani halde balık satışları bittikten sonra. Boş kamyonlarla mı gidiyorlar? Ee... Kamyon kasasında da yatışla gidiyorlar böyle dişlerini temizlerken. Balık yedik diye. Sonra tekrar Ankara'dan gidiyorlarmış. Herhalde tekrar kamyon gelir. İşte abi, onları falan kalıcı yani. hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben bugün şapkamı kalıba verdikten sonra gideyim biraz balık alayım da atayım. Şapkanı Ay, kalıba de... verip hemen alıp çıkacak mısın? Çünkü şapkana şey yapabilirler. Biraz durma şapkayı kalıba vermeyi benim kafama sokan sensin Faire. Ben ne diyeceğim şimdi? Gülmesinler. Ne kalıyor? kafasına yılında. Yok kalıba vereceğim. Senede bir kalıba vereceğim. İşte öyle Faire'den öğrendim ben şapkayı Fahir kalıba vermek. Faire'nin şeyi lafı gibi bir laf olmasın bu ya yeri geliyor bir gece daha. ...sırıyoruz lafı gibi. İşte bugün yani şap, yani bir, değişik değişik zamanlarda... ...değişik değişik anlamlara gelecek... ...bir metafor olarak kullanılıyor olabilir mi bu cümleye... ...kalıba ver kalıba. Her şapkayı yılda bir kere kalıba vereceğim. Ne falan. kalıbı falan derlerse ne diyeceğim? Arkadaşım söyledi falan. Sen bunu şapkacıya gitmiyor musun? Evet. E şapkacıda ne kalıbı olacak? Hayır yani ben şapka satıyorum kalıp... ...ne arar bende falan. da? yazıyor de derse kalıp işim, bizim işimiz diye yazmışsınız... Ozan kapısında kalıp bizim işimiz yazan yeri bulacak. O dükkanı bul. Sevgili dinciler, 96 kere söylenmiş olmasına rağmen <gülüyor> anlaşılmayan bir nokta olması ihtimalini düşünerek ben bir daha tekrar vermek istiyorum. Ege bugün şapkasını kalıba, kalıba verecek. Yok. Teşekkür ederim. İsterseniz şarkılar, türküler ne dersiniz? Ya da reklamlar mı? Ya Hangisi? reklamı Yesmini var, saat başı var, bir şeyi var, falanı var, filanı var Ege. O zaman dop bir saat başlıyor sevgili dop dinciler. Dolu. Hazırlıklı olun. Modern Samahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tumarası Modern Sabahları'nın yeni saatinden bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. 9.14 oldu saatimiz. Esprilerinizle, şakalarımızla hizmetinizdeyiz. Ben yani senin bu yeni e, şey özelliğini çok seviyorum Mega. Son saatte kıyafetlerini değiştiriyorsun ya. Teşekkür ederim. Evet, yani, Bizde de bir şey oluyor, bir enerji oluyor ya. Bu hafta başladı. Evet. Değil mi? Dün, bu hafta dün. başladım. Yok dün ya da önceki gün. Ya dün başladı dün. Tamam bu hafta ilkti. Bugün de... Hoklar dün başladı galiba ya. Öyle mi? <gülüyor> yani bu hafta başladı diyebiliriz. Bir gün başlamış olmam lazım sevgili dinleyiciler. Vallahi güzel oldu, bizde bir şey oluyor. olmuş. Programı yani. ayrı bir boyutta da taşıyabiliyoruz. Biz düşünme. de mi öyle yapsak oktay. Gerçi sen de yanında yedek listeyle geziyorsun diyeceğim. Yedek, e, yedek, kıyaf yedek, yedek kıyafetlerini geziyorsun. Ben evet. de bundan sonra taşıyayım bir şeyler. Saçtı mı? Bizi birbirimizi şaşırtalım yani. Ben sizi şaşırtmak değil kendimi daha iyi hissetmek için aslında kıyafet ve makyaj değiştiriyorum. Makyaj değiştiriyorum derken makyaj değiştiriyorum. Dudaklarımı yaladım parlak parlak olsun. Evet valla <gülüyor> bire galiba simli bir şey yapmışın. Simli yaladım. Simli uyutmuştum o dilimden <gülüyor> aksedilmiş. Dinden dudağına. İyi hadi önemli bir haber vereyim. Buyurun. Ee, kablosuz internetle ilgili tabii yeterince... Wireless. E, wireless biliyorsunuz teknoloji olarak aslında yeni bir teknoloji ve wireless teknolojisinin zararları üzerine herhangi bir araştırma süreç olarak tamamlanmış değil. Yani Vallahi belli bir süre evet. geçecek de 10 yıl 20 yıl bunun insanlar üzerindeki etkileri müspet bir şekilde müspet dediğim müspet ilim kullanılmak suretiyle tespit edilerek... E, kamuoyuyla paylaşılacak. Ama bu kadar süre geçmedi. Yani çocukları telefondan uzak falan tutuyoruz ama vızır vızır internet içinde dolanıyorlar. Tabii yazık. yani akşamların, akşamların dediğim akşamleyin e, mesela bazı evlerde, çocuk sahibi evlerde neyleri kapatıyorlar? Wireless'ları. Wireless'larını kapatıyorlar ki çocuğa zarar gelmesin diye. Gerçekten de araştırmalara göre kablosuz internet kullanımı erkeklerin e, <gülüyor> Anlaşıldı. Kalitesini ne, kalitesini ne kalitesini efendim? Kaliteli adam dedikleri şey mi? Ee, tabii ki kaliteli adam denen bir şey var. Var. Öyle bir şey var. Ben <gülüyor> onu, duydum. Onu mu bozuyormuş? Ee, <gülüyor> sperma kalitesini her saat başı %2 azaltıyor ki biz buna bilimde angels share deriz. Yani... ...Angel's Share'e bir kez de... ...açıklamak isterim ben şimdi Angel's Share. What is Angel's Share? İskoçya'nın İskoçya bilime kazandırdığı... ...en büyük kavramlardan biri. Bir tabi mesela Adamlar da viski yapıyorlar. E, fıçılara koyuyorlar. Her sene %2. Dikkat ettiyseniz rakam ya, aynı. O, bunun, Angel's Share diye... ...Melek payı diye güzel bir isim... ...koyulana kadar bir dolu kişinin canı yanmış. Kardeşim ben bunu ağzına kadar doldurum. Sen içiyor mu bundan? Yok efendim içmiyorum falan diye... Çok adamlar yanmıştır. Biri i̇lk zamanlar adamlar falan yanmış. Falan filan tabii da. tabii. Ilk söyle. Bir de o Angel's Şehir'e... inan nasıl aya çıkıldığına inanmayan adam var. Angel's Şehir'in de olduğuna inanmayan, i̇nanmayan adam, adam var. var. Hala birilerinin suçlandığını ben biliyorum. İskoç evet, fabrikalarında. gidiyor içiyor. Evet, o fıçının içiyor. içinde... Öyle bir şey hadiseni, yok abi. Birileri yüzde, içiyor buradan evet, diye. Evet yüzde iki azalıyor. Ama aynı hadise şöyle Bal bir şey var. Yani. Bal ah. gibi değil. Daha e, kaliteli hale geliyor. O zaman içerisinde. Ne o? E, de nasıl daha kalite varsa... Aynı şey, aynı bilimsel metodu kullandığımızda da... Yoğurt mu? Sperma kalitesi de aynı ha. şekilde daha kaliteli, daha yani az ama... Dularlara falan bakayım <gülüyor> bu sohbeti çok dahil olmadan ne yapsam acaba? Bir... Ama yani kalite konuşuyoruz burada. Kalite konuşuyoruz herhalde. Biz burada bir şeyden bahsediyorsak kalite konuşuyoruz. Sonuçta belki kablosuz internetin böyle bir etkisi var ama her şey kalite için... Ee, önümüzdeki günlerde bir daha bakacaklar. Benim evet. zaten iki tane çocuğum var. Daha da üreyeceğim yok. Nasıl yok ya? Ne, ne imparatorluğumu kendi mi kuracağım? <gülüyor> ben hazır imparatorluğun <gülüyor> başına geç. Başka kimse senin imparatorluğuna O yüzden yani... çok derdim olmaz. Ama şöyle de bir şey var yani sen kraliyet ailesi gibi düşün. Büyük düşün. Yani senin sonuçta tahtın varisin yok. Ha diyeceksin ki Kraliçe Elizabeth. Evet tabii. Örneğin, tabii ki. Ama yani iki örnek sayabilirsin. Victoria <gülüyor> Kraliçe Victoria Kraliçe Elizabeth Kaç ya tane olsun canım Kaç bizim. yüzyılda kaç tane geliyor Ege'cim ama yani senin de bir Varisede ihtiyacın var Her, her ihtimale karşı Bak Diyorsun sen ki yani Anadolu sesi mezunusun diyorsun Anadolu sesi mezunusun Bence her ihtimale karşı Büyük düşün Büyük düşün sen Bir Anadolu, varis Bizim öyle şeydir zaten sen Lisesi yani. Anadolu Lisesi mezun Büyük düşün. Onu Anadolu Lisesi'nin girişinde mi yazıyor? Tabii. Yok da ben gidip yazdırmaya çalışacağım. Biz böyle programda öyle bir şey bulduk. <gülüyor> Hadi olabilir mi? bu. Müdür muaviniyle konuş onu. Bizim <gülüyor> okulda çeşmelere... Şimdi bal ya okulun şey hmm. Bir dönem bir muavinimiz vardı. Bal çeşmesi mi yazdınız? Bal çeşmeleri hayır. O bilgi akıl, l ne olabilir, l ne <gülüyor> olabilir diye liyakat. Üç tane çeşme vardı öyle. Bilgi çeşmesi, akıl çeşmesi liyakat. liyakat. Su mu akıyordu onlardan Su kuyuduk, Terim falan yoksa, içiliyordu. Liyakattan içeceğim. Az sıra var diye koşuyorduk. Yoksa şey mi? E, çeşmeler bir metafor. Ay, yani bir Şey mi? Küt. L ne, nesi küt denir ona? L ha normal. Düz heykel mi? Ha öyle çeşme tipi. Yok yok tip bayağı sor. Mi? Zaten senelerdir akan çeşmeler sonradan tabela Isim, isim ko. Ha tabelayla mı isimlendirildi bir de? E neyle isimlendireceksin? Ne bileyim? Tabela ve bir hayvan keserek. <gülüyor> Hayır. Bir tören öncesinde mesela müdür muavini duyurursa o isim şey olmuş olur ama onu pazartesi kak, günü herkes kak, gelir kakmaları çünkü kakmaları lazımdı bence k Kakmak mı? kakıldı kakıldı kakıldı mı Aha. eğer kakıldıysa tamam kakılmadıysa geç... kakılma orası. mı yapışma galiba ya Bir... Hayır, önce yapışmarız. kakılır tabelaya ondan sonra tabela yapışır olur canım? Hmm. Tabelaya olur kakılıp onu yapıştırırsan o olmaz. Benim dediğim direkt çeşmeye kakılması. Çeşmeye kakılması dedim. Çeşme fayanstı. Hmm. Fayansa kakma diye bir olmaz şey mı? Olmaz işte Eski Önce fayans tabele... kakma ustaları. Tabi ülkemizde o fayans kakma ustalarına hiç sahip Matbaadan sonra çok onlar şey oldu bitti. Evet. Zaten matbaaya onlar karşı çıktılar. Fayans kakma fayans bitti. Mesela. Maalesef. Bitti. Biz bari Ebru sanatına sahip çıkalım çünkü. Faykak. Fayans <gülüyor> kakmacılar. Birliği. Odası. Brad Pitt parantez içinde 50. Angelina Jolie. Önceki gün Angelina Jolie'nin parantez içinde 39'un <gülüyor> ee, yönetmenliğini yaptığı Unbroken filminin Hollywood galasına katılmış. Doğru o konu. Hollywood değil Hollywood. Film mi yönetti? Yönetmenliği varmış evet Angelina Jolie'nin. Ee, şimdi Brad Pitt 3 çocuğuyla beraber. Kim bunlar hangileri? Pax. Ee, ondan Hiç sonra onların sonra isimleri Maddux. bilmiyoruz Oktan ya. Bilmiyoruz valla. Maddox, Pax ve Shiloh. Shiloh. O 3'üyle beraber gelmiş. Ondan sonra bakıyorlar bakıyorlar, ya yönetmen nerede? Kendisi nerede falan filan? Yok. Efendim nerede? Allah Allah, <gülüyor> Brad Bey burada. Çok heyecanlı. <gülüyor> Dinliyorum şu anda. En son böyle heyecanlı Oktay'dan dinlediğim hikaye post makinesi hikayesiydi. <gülüyor> Bak, evet. Yani dur şimdi konuyu karıştırma. Pardon. Şimdi girmiş Brad Pitt 3 tane e, çocuğuyla beraber. Yavrum annenizi bulun yok. Aha geldiler. Yönetmenimiz geldi, Angelina Jolie geldi. Ya giriyorlar, 3 çocuk. Hayda, Hayda Angelina Jolie. Nerede arkadan başka biri geldi başka bir adam geldi İyi saydınız mı iyice baktınız mı Nerede? çünkü Angelina Jolie ince ya Arabayı mı park ediyor acaba falan filan Cık. Gelir gelir şey yapmayın gelir Soramamışlardı Brad Pitt'e Uf diyalogların tamamını <gülüyor> yapacak galiba <gülüyor> Gelir gelir merak etmeyin Efendim ben sorayım mı hayır sorma çok ayıp olur Brad Çocuklara soruyor. sorsak kenara çekip vereceğiz. Diye. Diye. Yok olmaz. Belki anneleri babaları kavga etti Tam gelirlerken şeye Yolda Yolda Öyleydi böyleydi falan. Şimdi Brad Acaba... kullanıyormuş arabayı ona laf söyledi. Acaba öyle Acaba bir şey mi oldu? Acaba iki arabayla mı geldiler? Hayır. Tek araba büyük onların o arabası. şu mı? arada ağzını ya... latma. Allah Allah. Hiç elini vurmuyorsun. Çay var önümde de ondan vuramadım ya. Şu, ya. şu hareketi yapmadan. Allah Allah. Tadın Nerede Angelina Jolie? Öncele... Efendim. Nerede? <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zayıf çıktı değil mi bu sefer? Angelina Jolie evdeymiş. mi çiçeği geçiriyormuş Angelina Jolie'yi. Ya. Aa, bomba vallahi, bitti hikaye valla. Valla su çiçeği de geçirdiniz mi? Çeviye you su çiçeği? Ben geçirdim. No I never know. Benlerle no, ne yaptığım bir dönemde. Oo çok güzel geçiriliyor ya. Hele ki o datlı datlı yok mu? No. Bak her tarafım çiçek izi benim. Çeşitli bölgelerimde çeşitli izler var. Benim hiçbir evde iz yoktur. Tabii. İpek sitenimi korumak için ellerimi bağlarlardı. <gülüyor> ah canım benim. Senin parmakların da zarifti keşke Ellerim bıraksa Ellerimi bağlayıp ağzıma da sünger koyuyorlardı kendimi ısırarak dilimi ısırarak koparmayayım diye. Çok zorlu bir süreçti. Radyo sabahlar. Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Radio Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Espriler, şakalar, gırla. Buyursunlar efendim. Espriler, şakalar. Oktay'dan mı geliyor? Fahir'den mi geliyor? Hmm. Nereden patlıyor? Hocam radyo otu mu? Buyurun. Bak espri yaptı adam hemen. <gülüyor> ben patladı var da. Dünya... ben ama espriymiş. <gülüyor> espri yok ama espri dışında çok güzel gelişmeler var. Ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Dünya çapında beğeniyle izlenen. Ha, bir dakika. Lost mu? Lost. Değil. Değil de biraz ha. daha güncel. Biraz daha güncel. Ee, ne olabilir? Genzon Thrones. Genzon Thrones. Genzon Thrones'un. Hodor. Hodor. Ha, Hodor DJ olarak. Evet. 27 geldi. Aralık'ta İstanbul'a geliyor. Aa, 27 Aralık bak ne kadar güzel dedin fire ben de tamamen unutmuştum Ama 27 Aralık'ta Ankara'da tatbikat sahnesinde benim şahsi şovum var ve biletleri de may bilet'te. Hangi? Hodor. Kim, hangi kimliğinde çıkıyorsun sahneye? Komedyen kimliği. Komedyen şey. kimliğinde çünkü Hodor'da burada DJ oyuncu kimliği. kimliğiyle değil DJ kimliğiyle sahneye çıkıyor. Oktay sen 27 Aralık'ta hangi kimliğini kullanıyorsun? 27 Aralık değil. Fireball, Oktay kimliğine şeyden... gerek yok. Maybiletten 27 Aralık'taki gösterim için kimliksiz kredi kartıyla bilet alabilirsin veya gişeden de alabilirsin. Şey sormuyorlar mı bu kredi kartı size mi ait kimliğinizi görebilir miyiz? Ee, onu bilmiyorum belki gişeden almaya gittiklerini soruyorlardır. Yani kimlik bir yerde ne? Ee, i̇nsanın şapkası. Şapkası ve şapkalarımızı ne yapmamız lazım? Kalıba vermemiz lazım. Dön dolaş bugün program hep benim şeylerim üstüne. <gülüyor> evet hep senin üzerine. Ama <gülüyor> yani sen 27 Aralık deyince ha 27 Aralık dedi ya, ya orada bir böyle bir ay o, bir rahatsız oldun gibi. O, sen hiç şey yapmadın. olmadı 28 ya. Aralık desen de buraya şapkaya ee, gelecekti konu. Yani, yani dön dolaş 26 şapka. 26 Aralık desen de. Evet. 17 Mart desen de. Fark etmez yani. Ya yani iki önemli şey var Ankara hayatına. Ankara cemiyet hayatına e, renk katan bir bugün şapka mı, kalıba veriyor oluşum. Bir de 27 Aralık'ta şahş şovuna hepinize nasıl biletler satışlar Ege Son. Vallahi e, güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Dur bakalım heyecan içinde şey yapıyoruz. Dur bakalım ama hiç heyecanlı gibi söylemedin yani. Son verileri, dataları alamadık sandım. Bakamadım sabah. Bakamadım. Telefonum Bakamadım. Bozukken. Biliyorsunuz bugün telefonumuzu tamamen hocam. valla tam hakikaten git ver şunu ya ciddi söylüyorum ya. Ne bu böyle şey şey. Ne benim şeylerimden bahsediyor. Bir konuya konu, hiç bitmeyecek biliyorsunuz değil mi? Bir bu konuya fay, hiç yani... girilmedi. Ne? Bir dakika hangi konuya girmemiş çok merak Kafamın ediyorum. Kafamın üşümesi konusu. Evet çünkü insan ısı kaybının büyük kısmını kafasından yani... Beyninden <gülüyor> kaybettim. Beyninden. <gülüyor> Sana bir acaba güzel bir şey mi alsak ya bereti bir şey? Beret Takar mısın şey... saçların da çok uygun bak mesela galiba benim, özeniyorum benim, beni. kafam, benim kafama olmaz o. Saçlardan dolayı bir şey oluyor yani yamış yamış oluyor yani. Ben ee, galiba beret akıcım güzel toplamak artık. lazım ama senin... Kafa yapım ve saç şeklin daha doğrusu. Daha Kafa önemli. Kafa yapısı kusursuz. Yani, yani o daha zihin uygun. Zihin bu. Ne diyorsun? Değil. Hayır o değil. O değil. değil o değil abi. Saç şeklin. Kısa tamam. kestirmişsin ya bu kadar net. Evet. Yani kısa net. kestirmiş diyenleri de bir gözlerinde canlandırsınlar. Baya baya kısa. Baya hani asker, Çok tıraşı, ya. asker tıraşı dediğimiz. Ama her şey, her yer eşit mesafede. Yani, yani eşit ki, mesafe dediğimiz eşit e, uzunlukta. uzunlukta. E, 88 89, 89 takip mesafesini, mesafesini de söylemeyi ihmal etme evet. Trafikte olanlara da bir hatırlatma olsun. Trafikte olan trafikte kalır diyoruz. Buyurun Fahrbey 27 Aralık dediniz. 27 Aralık'ta Hodor <gülüyor> geliyor. geliyor. Evet e, kendisi, e, kendisi, gelecek, kendisi, e, yazdı, kendisi kendisi İstanbul'a gelecek Hodor. Eee kendisi kendisi boz Evet e, kendisi İrlandalı <gülüyor> ve kendisinin diyecek kimliği var. O kimliği kullanmak suretiyle Garaj İstanbul'da bir <gülüyor> Garaj İstanbul'da <gülüyor> e, sahne alacak e, ve <gülüyor> <gülüyor> iyi <Kimliğini göstereyim. gülüyor> Ay çok güzelmiş. Keşke Ankara'ya da gelse bu uygulama. Vallahi inşallah ya. İrlanda'da otobüsleri bedava mı biliyor musunuz? Tabii tabii DJ'ler e, İrlanda'da otobüsleri. Bir de hodor hodor diyoruz. Bir adamın hodor. ismini bir öğrenelim ya. E, tabii ki söyleyelim. Game of Thrones dizisinin oyuncularından Christian Nairn Nairn Nairn, Norn diye de okunabilir. Çekimleri bunlar. Bunlar çeşitli çekimler. <gülüyor> Devam edelim madem öyle, madem öyle. Patates kilo aldırmıyor diye bir haber var ama... Oktay patates dedin orada bir noktalı virgül koyuyorum. Çok güzel patatese de geleceğiz ama konumuz öncesinde acı biber. istersen ikisi beraber de güzel gider. O zaman gıda öyle sektörüne mi? giriyoruz. Gıda sektörüne. İstersen acı bibere girmeden önce Ege'nin 27 Aralık'a ilgili bir gün var. <gülüyor> Onu verelim. Ondan sonra acı biber. Ege bir ya 27 Aralık. Belki de bir parmak bal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, <ya. gülüyor> Allah'a <gülüyor> keyif ötesi Nedir ya. Nedir acı biber? O gün yayında ruh oyunumu gerçekleşti. Neden ee, olarak yaşamaya devam etti bir süre. Müsaade ederseniz ben burada bir biber haberi vermeye çalışıyorum. Dominik Cumhuriyeti biliyorsunuz cumhuriyetler içerisinde sonuçta bir Dominik Cumhuriyeti var. Doğru. Santo Domingo kentinden Fransa'nın başkenti Paris'e uçan Boeing 747-400 tipi dev yolcu uçağı. Ne çok şey söyledim. E, e, hepsini not alamadım. Santo Domingo'da kaldım ben. Santo Domin Domingo dedin. <gülüyor> <gülüyor> onu yazmışım en e, son. Çünkü Dominik Cumhuriyeti'nde Santo Domingo. Domingo. Ee, ...olur... Ee, ...İrlanda'ya acil iniş yaptı... ...Fransa'ya giderken çünkü... ...İrlanda üzerinden geçerler... Ee, ...biraz saçma değil mi ya güzergah... ...dünya Yok. yuvarlak ya... ...dünya Doğru. yuvarlaktır... ...döner sevdam... <gülüyor> ...evet... Ee, ...acil iniş yaptı neden... ...efendim alarmalar veriyor... ...kargo bölümü ısındı... ...kargo bölümü ısındı... ...kesin yanıyoruz diye... ...acil indiler... ...itfaiyeler... ...adamlar... ...ambulanslar... Falan Ordu, Fransız, Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve hatta Taçsız Kral Pele bile oradaydı. Ee, kargo yanıyor. Kargo yanıyor diye bir açtılar ki bunlar Dominik Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz geçim kaynaklarının en önemli kalemine. Domino dur ver, terliği verelim şey Oktay. Benden niye... terliği ver terliği senin İki terliğin ayak... daha büyük daha İki benim şeyimi yapıyor. Yemin ediyorum şu terliği ver ağzına vuracağım bunun. Ee, tabii ki en önemli geçim kaynakları acı bibercilik. Acı biberle ayakta duruyor. Biber salçası ve acı bibercilik işte şey sosu yapıyorlar. Hiç öyle geçinen ülke duymuyordum ya. Başında bir cumhuriyeti olsan neye geçit yok mu? Yok. Ya biber. yani işte bazılarına muz cumhuriyeti diyorlar, Dominik Cumhuriyeti de bir <gülüyor> Cumhuriyeti'nde var mı acaba ya? Burası muz cumhuriyeti değil ya. Biber cumhuriyeti. adam. Biber, biber cumhuriyeti. Acı biberler sürtünmenin etkisiyle mi ne bir ısınmışlar, cayır cayır Yani bulduk. Kırmızı mı bunlar? Tabii canım kırmızı. Yoksa sivri biber mi? Şey var ya, süs biberi var ya. Aa, biber, tamam cin. tamam. Ufacık olan. Ufacık ufacık ama yani cürmüne bakmayacaksın onun. Dışı seni, içi beni yakar. Doğru oldu. Hakikaten o, de öyle. Patlamaya hazır bombiş gibi. Hakikaten öyleymiş ya. Bir de ondan sonra yiyip de şey yapıyorsun, ah midem yanıyor falan diye Aa, aynı kargo. Mi kafan diyor. patlamadı iyi olmuş. E, Tabi canım, yani uçağın başına gelen yarın öbür gün senin başına da gelir. Kargo bölümünü mide bölümü olarak düşün vücudumuzda. Bizi kendimizi bir uçak gibi düşünelim. Yani iyi, iyi, Midemiz iyi. nereye tekabül ediyor? Kargo. Kargoya. Kargoya gelir doğru. Mesela kokpit nereye denk geliyor? Kafa mı? Kafa. Kafa. Bak, mesela kanatlar, kollar, kanatlar. Bak, kollar. Mesela, Çünkü değil mi? Tekerlekler var. mesela. pencere Ayaklar. Mesela Yol, yolcu penceresi. Yolcu pencere. Gözler. Hayır. Değil. O Olur pilot mi? penceresi. Ha. Gözenekler. Gözenekler. Derimiz. Seni der. Bayrısın çok güzel oynumuş bu ya. <gülüyor> Valla dinleyicilerimiz de katılabilirler. Kuyruk. Sıkılıyorlar seni. Kuyruk. Uçan, kuyruğu. Uçan kuyruğu. kuyruk. Uçan kuyru. Uçan Kuyruk sokumu mu? Kuyruk sokumu. Hayır onu bilemedim ben. <gülüyor> Aa nasıl bilemezsin nokta? Kuyruk sokumu. Ay Allah bir daha sonra <gülüyor> Uçağın bölümü kalmadı <gülüyor> Acil çıkış kapıları Acil çıkış kapısı şey Şu tam şey abi <gülüyor> <kuyruk sokumunun> altı. <gülüyor> Şurası gösterdim yani ne burası Boş böğür ee, bo Boş <gülüyor> böğürle sırt arası böyle bir yer tam Böbrek kenar. üstü bezleri Böbrek üstü bezleri mutabık mıyız? Tamam mutabık kız. Yani işte... Ben soru soruyorsunuz annettim. Anlamadım. Uçakta böbrek yani üstü bezleri. Yani birbirimize bize. baktık. Tamam. Yani hayır, vücut... O zaman evde de şeyi koymayacağız titreşen yerlere. Mesela mutfakta ne titreşir? Bulaşık makinesi. Onun üstüne biberi koyarsan titreşip patlamaya hazır hale gelir. Patlamaya gelebilir. hazır bir. Sen niye her şeyi patlatıyorsun ya? Patlayacak. E patlamış ya. Yangın içecek. Yanıyor. Zökülmeden yani yani. İşte o en önemli şeylerden bir tanesi. Bir şey diyeceğim ya Dominik Cumhuriyeti'nin hakikaten biberi meşhurmuş? Tabii biberi meşhur. E, kahve zaten... dediler bize, rom dediler, pro dediler. Doğru. Dedi, Bırak onları söylediklerini. Falan hiç biber söylenmedi bize bugüne kadar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yapmışlar biliyor musun? Biberi Fransa... kendilerine saklıyorlar demek ki. Acil. Aa, bizim e, kahvemiz meşhur. <gülüyor> diye biberi yiyorlar. E bu arada Fransa'da ne yapacağız? Hani bunu nasıl başa çıkacağız? Kargoyu mu boşaltalım falan filan deyince hemen oradan yoğurtla müdahale edilmiş. En güzeli harareti alır. E, yoğurtla beraber olunca ona ne deniyor? Yoğurtla acıyı beraber bir şey yapıyorsun da onun adına ne yoğurtla deniyor? Yoğurtla pekmezi biliyorum ben. Acı biberle yoğurdu şey yapınca ona Yo bir şey deniyor. Ben yoğurtla pekmezi biliyorum ne dedim diye. Ne kızartma deniyor? işte ya. B yok ya kızartma. Yalnız biberler acı denir mesela. <gülüyor> kızartma yok yeri... ona bir şey deniyor ya bir meze adı var. Yoğurtla onun. pekmezi söyleyeyim mi? Karga beyni ha de. Karga beynimi beyni. öğrenememişsin Fahir Saksan beyni olacaktı. Özür Aa, yoğurt, şekerle biber... karıştırılınca karga beyni pekmezle karıştırılınca saksan beyni. Acı biberle yoğurdu bir araya getiren şeye ne deniyor? Anadolu Öğlen... mu? Öğlen yemeği. <gülüyor> ya mezenin adını söylesene bana. <gülüyor> Vallahi delireceğim şimdi acı biber yoğurt. Patlıcan diye sorsan çok güzel cevabım var. <gülüyor> ne? <gülüyor> Patlıcan domates diye sor. Ona cevabım hazır. <gülüyor> Hay Allah ya neyse onu hatırlayamadık Dur, ama. Dur dinleyeceğimiz bir şey yapar şimdi. Bir şekilde bizi cevaplandırırlar. Büyük geçmiş olsun Fransa'ya, Dominik Cumhuriyeti'ne. Hepimize, sabırlar, geçmiş, hepimize olsun. geçmiş olsun. Bu arada dinleyicilerimizden istekler geliyor Fahir. Ne tip? Ee, yani ne tip istekler anlamında? Senden Dark Soul demiş ki e, Twitter'daki ismi dinleyicimizin o. E, Fahir benim şapkayı da kalıba verebilir misin demiş. Ege, Şapkaların e, kalıpları 3-3,5 metre olabilir. Ve şapkasının şeyini göndermiş. Bak gönderim. Şapını mı? Göstereyim mi sana? Yok, fotoğrafını göndermiş. Aa. Bu şey gibi, baret gibi bu şapka değil mi? Bu şey şapkası. Katı olabilir. şapka. Katı Motosiklet şeyi mi? Motosiklet ve balçık. 3 buçuk metre <gülüyor> olabilir. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Değerli arkadaşım Blend, kalasların uzunluğu 3 3 metre olabilir. İngiltereden sevgilerle. İsmail Saray. Radyo tutuyorsanız modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler az önce yaşanan hayal kırıklığını yayına aksettirmemeye çalışıyoruz ama ben yani bir son dakika gelişmesi olarak toparlayamayacağım kendimi bir taraftan da çünkü bugünün büyük planı olan şapkayı kalıba verme hikayesi şu an itibariyle askıya alınmış durumda. Zira şapkacı kapanmış. Ee, Kızılay'daki şapkacı acaba bu şapkaların kalıbı ne kadar olabilir sorusu gündeme geliyor. Çok acıktı. Kent kültürümüze bir darbe daha. Vallahi Yılların çok güzel. şapkacısının kapanması. Maalesef. Maalesef. Şapkacı var mı diye soracak olursa hani şapka satan yer demiyoruz. Şapkacı yani. Şapka e, tamiri yapan yer. Yani Hı -hı. Şapka tamiri üretimini yapan ve aynı zamanda satan bir dükkanda Kızılay'daki gerçekten. Aslında şey var. E, ulus tarafında kale tarafında var. Şapka yapanlar. Şapka yapanlar. Yapanlar. Mı? Onlar şeyinde kalıba koyma teknolojisi var mı bilmiyorum da. Hadi bakalım Ege hadi bakalım. Bana ayrı bir hikaye olur. Başka bir günün hikayesi olur herhalde. Evet. Ya... Onu değerlendirebilirsin. Bu arada Fahir. Yep. E, dinleyicilerimizden Ali Bey, Gizem Hanım ve pek çok dinleyicimiz hatırlattı. E, o senin ismini hatırlayamadım meze vardı ya. Neydi o meze? Söyle bakayım bir daha. Acı biber, yoğurt. Yoğurt. Ona atom deniyormuş. Atommuş da Hı -hı. İzmir'den e, lezzetler diye bir hatta blogdan da bir şey göndermişler. Hmm. E, esas İzmir şeyi olarak biliniyormuş bu. E, İzmir, tabii. İzmirli, aramızda kim vardı? Bilmiyorum, aramızda Bornova Anadolu. Bornova deyince akla geldi. Eğitim. Eğitim. Atom, atom diyorsunuz, ben anlamadım. Şimdi... Evet. Ha sen eğitim diye mi biliyorsunuz? Tabii tabii, yani... Yani İzmirliler eğitim der. Evet, Anadolu Lisesi diye şey olarak... Eğitim. Evet. ah şapkam kalıpsız şapkam sevgili dinleyiciler yarın sabah yeniden buluşacağız sizlerle güzel bir gün olsun çarşamba üşümeyin hastalanmayın yarın sağlıklı zımba gibi fişek gibi bir alt buluşalım <gülüyor> <gülüyor> Dire Straits Walk of Life'da veda ediyoruz mükemmel bir gün olacak basta mozzarella salsa e pasione alora pepercan